Yaptılar. Hazreti Peygamber yola çıkmadan önce Müslümanlara, yanınıza çok sayıda ayakkabı alınız, çünkü insan ayağında ayakkabı olduğu sürece yaya sayılmaz, buyurdular, ordu yola çıktığı zaman Abdullah bin Übey ile diğer münafıklar ayrılarak gitmekten vazgeçtiler, Abdullah bin Übey reisleri olduğu münafıklara, Muhammed bu sıkıntılı haliyle uzun bir yolculuğu göze alarak Rumlarla savaşmaya gidiyor, o altından kalkamayacağı bir şey kalkışıyor, Muhammed galiba onlarla savaşmayı bir oyun zannediyor diyor, yemin ederim ki Muhammed'in ve adamlarının esir alınıp iplerle bağlandığını görür gibi oluyorum, dedi, münafıklar bunları Müslümanların morallerini bozup onları gevşekliğe sevk etmek için söylüyorlardı, Hazreti Peygamber, Seniyetül Veda'dan Tebi'e doğru hareket edildiğinde bayraklar ve sancaklar bağlattı, en büyük sancağı Ebu Bekir Sıddia, en büyük bayrağı ise Zübeyir bin Avvam'a verdi, Efs kabilesinin sancağını Üseit bin Hudayra, Hazreinkini ise Ebu Dücane'ye, başka bir rivayetle, Dehübap bin Münzir'e, verdi, Allah hepsinden razı olsun, ordunun mevcudu 30 bin kişiydi, beraberlerinde de 10 bin at vardı, Ensar'ın her bir ailesi için bir bayrak ve bir sancak bağlanmasını emretti, ayrıca diğer Arap kabilelerinin de birer bayrak ve sancakları vardı.